Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki e, tağut hakkında soru. Diyor ki bütün, her tavut bütün tavutlar çafir miler? Yoksa tavut çafir olmaz. Yani bunun datayı nedir? Evet. Şimdi tavut kelimesini anlamamız lazım ki kuran içerisinde geçiyor. Tağut. Her tağut kafir mi? Yoksa tağutun da derecesi var. Evet. Şimdi tağut kelimesi nedir? Arapça bir kelime'dir. Tağut neden alınmış Arapça'da? Tugyan. Tugyan'dan alınmış. Tugyan nedir? Haddi aşmaktır. Yani senin haddin bura kaderdir. Bu çizgiye kadar haddi aştın, sen tuğyan ettin. Evet. Yani bir işçi e, haddi aşsa ne yaparlar? Diyorlar. Bu işçi çok etti. Evet. Asıl da e, bu normal e, lügette. Ama istilahta tağut dedin neyin haddini aşıyorsun? Kulluğun haddini aşıyorsun. Kulluğun haddi nedir? Yani sen Allah'a, Allah, Allah Teala seni yaratan Allahu Teala seni kul olarak yaratmış hadde vermiş sana bu senin sınırındır, haddindir. Bunu aşmayacaksın. Meselen, gayb kulun haddi değil. Ama kul gaybi iddia etse haddini aştı demek ki. Yani kısacası, hakkı hakkı aşıp batıla gitmektir. İmanı aşıp çifre gitmektir. Ve buna benzer. Tağutlar çoktur. Şimdi tağut da ehl sünnete göre Kur'an içeriminde bütün kelimeler tagut kelimeleri geçmişse büyük şifre delalettir. Ama bunun detayı var. Ehlü sünnet her zaman detaydan kurtarmış elhamdülillah. Hariciler sadece zahirini almışlar. Ne olmuş? Şifre tekfire insanları düşürmüşler. Ehlü sünnet detaya gittikleri için bu konuda ne yapmışlar? Kurtarmışlar Allah'ın izniyle. Tagut kelimesinde de aynen küfür kelimesi, nifak kelimesi gibi büyüğü var, küçüğü var. Bazen alimler tağut kelimesini küçük, büyük günahlarda da kullanmışlar. Ondan dolayı hangi tağut kafirdir? Bunun neyi var? Ee, ölçüleri var. O ölçülere uysa evet bu tağutlar kafirdir. Uymasa o ölçülere, o tağutya ne olur? Çifre götürmez insanı. Tağutların, çifre götüren tağutların başı kaçtır? Beştir. Birincisi en büyük tağut kimdir? Tağutun başı kimdir? İblis. Le'anetullahi aleyhi. İblis mel'undur, rahmetten kavulmuştur. O nedir? Dalaletin, çifrin, ilhadın, ataşa götürenlerin ve tağutların başıdır. Evet. İkinci, Allah'tan başka bir taneye ibadet Allah'tan başka bir teneye bir tane bir şeye ibadet ediyorsa rıza, nefsiden o nedir? Tağuttur. Yende Allah'tan bir tane kullar kendisine uluhiyet sıfatı vermiş, bu da rıza göstermiş buna. Bu ne oluyor? Tağut oluyor. Aynen Maide suresinde 60. ayette Geçtiri gibi. Allah subhanahu teala şöyle buyuruyor. Ve ce'ale minhum il kiradete vel ve abedetit tağut. Tağuta. Bunlardan danuz meymun ne çevirdi onları ve tağuta ibadet edenlerden etti. Ondan dolayı Allah'tan başkaya ibadet eden, yani kendisine razı olan bu tağuttur. Ne olur bu? Büyük tağutlardandır. Geyb ilmi iddia eden bu tağuttur. Çünkü geyb ilmi Allah'tan başka kimse bilmez. Nemil suresi 65. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ illa اللّٰهِ Semavette, yerde, evremde geybi kim bilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Kim gayb iddia etse o zaman e, Allah'a kendisini ortak koştu bu tağut oldu. Dördüncü Bir şahıs Bana ibadet edin iddia etse bu tağuttur. İster detaylı yollardan da. Üluhiyet sıfatı nedir? Onu kendisinde görse. Üluhiyet sıfatı nedir Allahu Teala'nın üluhiyet sıfatı? Üluhiyet sıfatı şudur. Tevhidi, üluhiyet tevhidi nedir sıfatı? Her kulun fiili, ibadeti sadece Allah için olur. O zaman bir tane hoca çıkar diğer benim için de yapın bunu. Bir şahıs çıkar. Bu da bir, bir kısım dalalat fırkalarında bu var. Dalalat fırkalarında bu var. Ne yapıyorlar? Hocalarını Gaybi biliyor, imdada yetişiyor, anlatabilir mi? Benim kalbimden ne geçse o bilir, He, beni çözebilir, ben korkarım bir şey yapayım, kocam görer. Bunlar nedir? Bu da tağuttur, büyük küfürdür, Allah korusun. Beşinci tağut, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyendir. O da Nisa surasında 60'ta ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elm tara ila ellezina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ileyke. Vallaci idda ediyorlar iman ettik sen üzerine ve ma unzile min qablika senden öncesine de. Yuridun an yatahakamu ila't Hem de iman ettik hem de taguta gidip onun hükmüne başvururlar. Ve kad umir an yukfir ve kad umiru an yukfiru Senden öncekinde, sene inenlerde de o tağutu çifrolusun. Emir olunmuştu. Ve yuridu şeytanu nuzulluhum dalalen ba'ida. İşte bu bu eden şeytan onları dalalata. Derin bir dalalata. Yani sırat-ı müstakimden çok uzuk bir sahraya götürüp onları kaybettiriyor orada. İşte bu ayet nedir? Allah'tan başka Tağutu hükme baş eğmek, ona rıza göstermek. Yen göstermek, yen tağutu hüküm elinde senin e, hükümdarlık var. Sen Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsun, tağutun hükmüyle hükmediyorsun. Tağutun hükmü nedir? İnsanın koyduğu hükümlerdir. İşte nereden koymuşlar bir insan? Kendinden. İnsan o kadar marifetli değil bu konuda. Ona kim ilham vermiş, kim fikir vermiş? Şeytan. <gülüyor> Çünkü allah Teala ayette diyor, şeytan onları derin bir daralata gömüyor. İşte arkadaşlar bu tağut beştir. Bir de bu tağut hükmünde rıza gösteren ama mecburiyette hükme başvursan bir mahsuru yoktur. Nasıl? Mesela biz bir ülkede yaşıyoruz, şeriat hükmü yoktur. Ama ben bir arkadaşımla nihilaf ettim. Şeriatın hükmünde mesela bir denenin hanımı şeriatın hükmünde miras alsa bir alıyor. E, yarım alıyor. E, tağutun hükmünde bir alıyor. Karşı taraf mirası bir, yarım olarak verdi sana. Sen dedin ben bir istiyorum. Ya bir olmaz Allah emretmiş. Kadın yarım alır. Sen dedin yok ben bir istiyorum. Gittin Tağutun mahkemelerine şikayet ettin. Bir aldın. Sen ne oldun? Çifre düştün. Çünkü tağutun hükmünü kabul ettin. Ama bir hırsız geldi benim evimi açtı. Ben hırsızı yakaladım. Yemin yani hırsızı gittim mahkemeye şikayet ettim. Hakkımı ondan aldım. Bu tağuta boyun eğmek değil. Bunun ilakası yoktur. Belki bu gitmek şarttır, elzemdir. Neden? Çünkü hakkını reddediyorsun. Çünkü musulmanlar eğer şeriatlı şeriat olmayan mahkemelere e, ülkelerde mahkemelere gitmese kuzucu gibi olur. Her şey gelir başlarına vurar, ellerindekini alır. E naslosu sabular mahkemeye gitmiyorlar, polise gitmiyorlar. Olmaz. Ama rıza göstererek gitmek lazım. Yende mesela bir aramızda bir arkadaş tanamızda bir ihtilaf çıktı. E bir hocaya gideriz bunu. O hoca bizim için çözer. Şeriatin emri nedir? Ona döneceğiz. İhtilaf oldu, alışverişte vesaire. De. Ama ben hocaya etmem, Ben mahkemeye döneceğim. Neden? Bu tağuta rıza göstermektir. Ama bir mesele hocaydan çözülmüyorsa, hırsızlık meselesi gibi, hadde tecavüz etmek gibi bunlar, devletin çözmesi lazım ise, burada mecburiyetten gidiyorsun, hakkın geri almak için, bu ona girmez elhamdülillah. Buradan da müjdeyi verelim arkadaşlara. Onun için şimdi biz bulduk, bu büyük tağutlardır. Bu bu tağut evet bütün bu tağutlar çifirdir. Ama bazı tağutlar tuğyanla e, vasıflansala çifre gidilmez. Çünkü asıl tağutun kelimesi dedik nedir? Dalalette baş olmaktır. Dalalette baş olmaktır. Kurtubi Mufessir Allame Rahimahullah e, diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَ اَنَعْبُدُ ve وَاَجْتَنِبُ Her ümmete bir nebi gönderdik, Resul gönderdik. Onlar neyi tebliğ ettiler? Allah'a ibadet edin, Tağut'tan uzak durun. Kurtubi bunun şerhinde diyor, Tağut kelimesinin şerhinde diyor, اُتْرُكُ كُلُّ Bütün Allah'tan başka ibadet olanları terç edin. Bunlar da nedir? Örnek veriyor Kurtubi. Diyor ki şeytan, çahinler, putlar ve kim dalalet yoluna davet etse. Demek ki burada işin içine ne girdi? Put girdi. E put ne musulmandır ne kafirdir. Bütün tağut kafir desek putu nasıl tekfir edersin? Puttaştır, camattır, cansızdır. Anlatabildim mi? Feyruzabadide. Hamusul Muhitte, muteber bir alimdir. Feyru Allah rahmet eylesin. Hamus'ta ne diyor? Tağut, lat vel üzzet, bu ilahlardır, putlardır yani. Sonra çahinler, şeytanlar ve dalalette baş olandır. Dalalette baş olan kimlerdir? Yani bir şahsiyettir çıkıyor, Allah'ın dininden başka bir dine insanları davet ediyor. Yen yani layıklıktır, yen yani vesaire. Ve Allah'tan başkasına ibadet olanlardır. O da gibi dedik? Bazı hocaların sözünü Allah'ın sözünün önüne çıkarttılar. Ondan dolayı burada biz bazı meselelerde büyük çifirdir, bazı meselelerde küçüktür. Bazı ehli elim bakıyoruz tağutu e, vasfederken e, neyi vasfetmiş? Cünahçarlara da tağut demiş. Bu da delalet ediyor ki demek ki her tağut kafir değil. Bunu ayrım yapmamız lazım. İbn-i Al-Qayyim alam diyor ki ve tağut, tağut diyor kul ma tecavüz bi'hil abd haddahu minel me'budi evi muta' haddini tecavüz etti tağut Yen ibadette, yen uyumakta, yen uy, u, uyulmakta. Bu da delalet ediyor, derece derecedir. İbni İsemin hocamız, Allah rahmet eylesin, diyor ki, eğer bir tane razı olsa bu işe o tağuttur. Yani bazen insan yapar, o mahkemeye gidiyorsun, mecbursun gidiyorsun. Elinde olsa o mahkemeye gitmezsin. Ama mecbursun gidiyorsun. Onun için tağut senin sıfatı gelmez. Hırsız girmiş evine mecbursun gidiyorsun. Ama iki tane mahkeme var aynen devlette. Biri şeriattir, biri tağutidir. Sen şeriatı seçmiyorsun tağutiye gidiyorsun. O zaman sen de tağut olursun. Evet. Şimdi ee, Hocamız diyor ki İbnüşşeymin hocamız diyor e, ibadet eden itaat eden uyan bunlar hepsi tahuttular ama bunlar derece derecediler. Sonra dedik ki bu tahutlarda ne var? Putlar var, vesaire meseleler var. Bunlar nedir? Bunlar e, şey olmaz. İbn Cevzi Hanbeli Rahim Allah diyor ki İbn Kutayba bütün mabutlar Allah'tan başka hacer, taş yen fotoğraf yen şeytan bunlar cübut tür Bunu ehli lugat böyle kabul etmiş nüzvetül ayyun kitabında Şeyhül İslam İbn İbn Teymiye de Rahim Allah diyor ki bu ismin içine kim girer tağutun? Şeytan girer. Putlar girer. Kahinler girer. Para girer. Ve buna benzer şeyler girer. Bu da Fetava'da 16. zilte 565. sayfada. Demek ki para da tağuttur. Eğer onu her hayatını paraya bağlasan. Ondan dolayı her vasıf tahtu vasıfta nedir? Şeydir şart değil böyle şifre götürsün işte dedik ki bazı alimler mesela Raghib Al Asfahanî rahimullah mufredatı Kur'an kitabında tağutundan ne söylüyor tağut açıllarca o da bir muhtebir Raghib Asfahanî Diyor ki tağut ibaraen kül mütebbin ve kül min Allah tam Başkaya ibadet eden ve ona ibadet edenlerde Ondan dolayı sahir, sihirbaz, kâhin, cinniler, marit cinniler, azgın cinniler, hak yolundan insanları çeviren tağuttur. Demek ki değişik değişiktir tağut. Ama hepsi, evet. İmam Muhammed İbni Abdül Vahhab ne diyor? çok çoktur diyor. Zahir olanları Beştir diyor. Birincisi şeytandır. İçincisi hakimün cur yani e, zulümle hükmedendir. Üçüncüsü yendir. Dördüncüsü ibadet ediyorlar rıza gösteriyor. Beşincisi cahil cahil amel ediyor. Buna da tağut söylemiş. Hocamız İbni Üthemin rahimahullah ee, usulü selase şerhinde aynen böyle demiş. Kötü alimler, devletin alimleri, tağuta davet eden alimler ulema üsüktür bunlar. Neye dalalete, küfre davet ediyorlar. Bid'ata davet ediyorlar. Allah'ın haramını, halal haralını haram kılmaya davet ediyorlar. Bunlar da tağuttular. Evet. Ondan dolayı bu konuda dikkat edelim. Bazen tağut çifre olur, bazen çifre olmaz. Hocamız Binbaz rahmetullahi aleyhi e, aynen usulü selaseh şerhinde bunu söylemiştir. Kulun haddi nedir? Kulun haddi Allah'a ibadet etsin. Budur haddi. Bu haddi aşsa tağut olur. Bu yaptığı işten tağut olur. Bu yaptığı iş bazen insanı çifre götürür, bazı böyücüne hacı götürür. Evet. Şimdi, burada neyi çıkartıyoruz biz? kuran içerisinde geçen lafızlar tağutdan ilgili nifak cibidir. Değildi nifak, Büyük nifaka gider. Tağutlar Kur'an içerimde büyük şifre gidiyor ama datayı var. Bunu indirirken ortaya datayı var. Alimler diyorlar eğer fiil diye gelse cümlede fail diye gelse pardon fail diye gelse he, o tağuttur yaptığı fiilden Bu da yen çafir olur, yan olmaz. Ona bakacağız, durumuna bakacağız. Ama mef'ul diye gelse, yapılmış diye bu haddi aşmış. Bunda da gene bir detay var diyor halimlerimiz. Üçüncü bir durum var Tağut'tan ilcili. Diyor ki Bu tağut meselesi haddi aştı, rıza gösterdi. Nedir bu? Çifre götürür insanı. Eğer rıza göstermediyse, razı değilse, mecburi. Mesela bazı hocalar var, cemaat reisleri. Adam hataydan bir iştihad etmiş, ondan sonra telebeleri taassup etmiş, o adamı ilah yerine çıkartmışlar. Ama o onu istememiş. Rıza da göstermiyor. Ama bunlar telebeleri bun, bu, buna cahillikten dolayı rıza göstermişler. O adamın hatası var. Belki o hatası iştihadidir. Evet, hata yapmış. Mesela Said Nevris'i Allah rahmet eylesin. Bazı meselelerde hata yapmış. Onun telebeleri onu hatasız Said Nevris'i kabul ediyorlar. Bu ne oldu? Onlar onu tahut yerine koydular. Onlar vabalını taşırlar. Said Nevlisi taşır mı vaballarını? Hayır taşımaz. Hangi nürcü Said Nevlisi hatasızdır dese, de çer değil diliyden desin, ameliyle, halıyla iddia etse o zaman ne olur? Onu tavut yerine koydu. Kendisi tavut olur ama Said Nevlisi tavut olmaz. Çünkü Said Nevlisi böyle bir şey dememiş, de deseler onun önünde buna göstermezmiş. İşte rıza meselesi önemlidir. Ama burada ayrımı yaparken dikkat etmemiz lazım. Beş tağut baştır dedik, onları önceden açıkladık. De detaya gelirken bazen insanlar cahillikten dolayı tuğyana düşerler, bunlar çifir düğülmez. Ama genelde tağut dedin çifre serp olur. <gülüyor> rabbil Alemin.